Efendim iyi günler, iyi günler. İyi günler, nasılsın acıvat Hep sen soruyorsun, bu sefer ben şey diyeyim dedim, sorayım, sorayım dedim nasıl oldu? <gülüyor> Aman iyiyim Karagöz'ün, iyiyim iyiyim çok şükür. Peki sen nasılsın? İyiyim iyiyim çok şükür. Niye sıkıştırmışsın o gazeteyi sımsıkı koltuk altına birader ne oldu? Ya hanım kaç gündür gazete getir diyor da ben de unutup duruyordum. Bu sefer unutmayayım diye sıkıştırdım öyle kolumun altına. Ha, gazete tabii önemli. Bir çok şeyi öğreniyorsun ondan. Yok canım okumak için değil. Ya ne için? Yani hacivat artık ben internetten bütün gazeteleri okuyabiliyorum. Evet evet öyle şimdi. Zaten gelecekte de kağıt gazetelerin kalkacağını söyleyenler var da. Deme ya. Yok gazetesiz olmaz. Bence de Karagöz'üm. Her yerde elini alıp okuyabiliyorsun. Ayrıca o sayfaları hışırdata hışırdata okumak... ...daha oluyor şey. Yok ben ondan demedim de lazım oluyor diye şey ettim. Neye mesela? Ya canım mesela hanım kolay olsun diye sofra niyetine kullanıyor. Raflara seriyor. Kızartmanın yağında, pilavın demlenmesinde de iyi oluyor diyor. Ha. Sonra pikniğe giderken iyi. Cam silerken, nihale olarak kullanırken iyi. Ya. Çocuklara uçutma oluyor bazen. Fede gemi. Ha, sıcaklarda yelpaze. Parkta dışarıda oturmaya minder niyetine. Garibanın battaniyesi. Paparaziden kaçanların kamuflesi Yazıl sinek öldürmede tek çare Güneşte şemsiye Çekirdek alırken kapı Tribünde maç seyrederken güneş geçmesin diye şapka Trafik kazasında biri öldüğünde üzerine örtü Bu pek olmadı şimdi ölü sevimsiz oldu karakocuğum e, birader sen değil miydin ölümden korkmamak gerek, ölüme hazırlanmak gerek diyen işte yanında gazeten olursa beklenmedik bir şey olursa ölüme hazırlıklı olursun. Öylesi lazım değil efendim. Benim dediğim mesela pazarda poşet yerine ayrıca bu şekilde daha sağlıklıymış bak ha. Ha diyorsun ki yani bunun gibi çok işte kullanılıyor bu gazete nimeti. Okuma haricinde her şeye yer. Yok yani aslında okuyoruz. Hani demin dedim ya sofra beziniyetine diye. <gülüyor> i̇şte yemek yerken insan illaki bir yazıya gözü ilişiyor. Doğru. Ben o zaman incik cincik her yerini okuyorum gazetenin. Yani elime versen o kadar evirip çevirmem. Hanım tabağı koyuyor tam da makalenin üstüne hop başka yere. Çocuk koyuyor ekmeği tam haberin üstüne ben oradan diğer köşeye kabak çanak köşe kapmaca oynuyor desene. Doğru öyle oluyor. Tabii işin kötü yanı ben ağır aksak yene kadar yemek bitiyor. Olur kara gözüm. Sofra başından bilgili bir insan olarak kalkıyorsun. Ya orası öyle kızım. Bak e, okuyoruz demek ki gazeteyi. Tamam kara kızım tamam. Demek ki ne yapıyormuşuz? Gazeteyi sofra beziniyetine sermeden atmıyormuşuz. Hadi bakalım. Şimdi de programı bitiriyormuş. Bitirelim bakalım. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna.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 har söyleyebilen birini bulsaydık ya gürültü ya. yapmayın stüdyodayız <gülüyor> adam <Abi. gülüyor>